Allahümme innâ neûzüke min kalbin la yakşâ, ve min duaün la üstecev, ve min emin la yenfâ, ya Rabbel âlemîn Ey bizim Allah'ımız senden korkmayan kalpten, kabul olmayan duadan, manfaat vermeyen ilimden sana sığınırız ya Rabbi Ya Rabbi sen bizleri bütün kötülüklerden koru ya Rabbi Sen bizlere bütün ummuş olduğumuz hayırları bizlere nasip eyle ya Rabbi Senin lutfunda, ihsanında, kereminle ve fazlınla ya Rabbi Bizleri bahtiyar eyle yarabbi, gönlümüzü hoş eyle yarabbi. Evet değerli kardeşlerim, Bugün güzel bir sahabeden bahsedeceğiz sizlere. Bayan sahabe ama Hayatında neler yapmış, Nasıl evlatlar yetiştirmiş, Ne gibi kahramanlıkları var, Bunları hep birlikte Allah izin verirse paylaşacağız. Birgünkü sahabenin adı Safiye binti Abdülmuttalib. Abdülmuttalib'in kızı Safiye annemiz. Abdul kızı Safiye annemiz. Bu e, görüşünde gayet nisabetli, onurlu bir aileden geliyor. Kabilesi en efsal kabile. Resul-işan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dört yerden de akrabalığı var. Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme de, dört yerde de dört yerde de akrabalığı var ve İslamiyet'e de ilk giren kişilerdendir. İslamiyeti itinak eden, İslamiyete giren, İslamiyetin, İslamiyetin onuruyla şereflenen kişilerden de birisidir bu kişi. Evet, bu Bint Abdül Muttalib, kızı Safiye annemiz, Haşimi kabilesinden Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de teyzesidir. Teyzesidir. Bu Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in teyzesi olan Safiye annemiz Safiye annemiz aynı zamanda annesi Hale Binti Veheb. Peygamber efendimizin peygamber efendimizin annesinin de bacısıdır. Hale Binti Veheb Amine Binti Veheb. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleminde aynı zamanda annesinin bacısıdır. Ve birinci kocası Haris Bini Harp. Harbin oğlu haristir. Bu ise Ebu Süfyan'ın da kardeşidir. Ebu Süfyan da zaimdir. Liderin liderdir. Sözü iki olmayan bir kişidir. Böyle bir sözü geçerli kişidir. İkincisi kocasının da ikincisi kocası ikinci kocası da Avvam bin Khuveylid, Khuveylid'in oğlu Avvam'dır. Bu ise Hatice annemizin kardeşidir. Hatice annemiz de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in biliyorsunuz hanımıydı. İlk defa Peygamber Efendimiz bununla evlendi. evlendiği de Resulü Şan Efendimiz 25 yaşındaydı. Bu ise 40 yaşındaydı. Ama Hatice annemiz, Hatice annemiz hakikaten da hakikaten da akıllı, zengin, ticareti bilen, kabilenin içerisinde sözü geçen, geleceğe yakinen, tahmin eden bir kadın idi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bununla evlenmesiyle Peygamber'in dünya ufuk açılmış oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bununla evlendi. Evlendikten sonra Resul-i Efendimiz hem çevresi genişti hem de Peygamber Efendimiz dünya hayatında büyük menfaatlar sağladı. Evet. Devam edelim. Safiye annemiz Safiye annemiz ne zaman ki kocası vefat edince Avvam bin Hüveylid vefat edince kendisine Ufak bir çocuk bıraktı yetim olaraktan. O ise Zübeyir bin Avvam. Zübeyir bin Avvam. Avvam'ın oğlu Zübeyir. Kendisi çok küçüktü. Babası vefat ettiğinde yetim kaldı. Annesi buna o kadar itinayla baktı ki buna atıcılığı öğretti. Yüzmeyi öğretti. Koşuculuğu öğretti. Her şeyi savaşta ne gerekiyor ise oğluna bunların hepsini öğretti. Hatta bunları öğretirken de Terbiye amacıyla çok döverdi oğlunu. Çok döverdi Terbi, terbiye amacıyla. Hatta amucalarından bir tanesi dedi ki, çocuğun amucalarından bir tanesi dedi ki, yahu sen anne gibi dövmüyorsun. Başka bir yabancı kişi gibi dövüyorsun. Evlat böyle dövülmez dedi. Buna karşılık annesi dedi ki, Safiye annemiz, Men gâle gâdât hûk fakat kezib. Kim derse ki ben bunu öfkeyle dövüyorum diyorsa, o yalan söylüyor. Ben ne adır böyleyken yenilip ben öğürüyorum ki karşı taraflara hücum etsin. Aynı zamanda düşmanı yensin, bolca esir alsın, getirsin. Bunları bu teknikleri öğretiyorum oğluma dedi. Evet. Hal böyle devam ederken Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem peygamber olduktan sonra en yakınlarını topladı. Erkeklerini, çocuklarını, kızları, ileri gelen hepsini topladı. Onlara İslamiyeti ilk defa nakşetmek istedi. Onların gönüllerine, gönüllerine İslamiyeti nakşetmek istedi. Ve şöyle dedi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Fatıma binti Muhammed, ey Muhammed'in kızı Fatıma. Ya Safiye binti Abdülmuttalib, ey Abdülmuttalib'in kızı Safiye. Ya beni Abdülmuttalib, ey Abdülmuttalib'in çocukları. اِنِّي la اَمْلُكُ لَكُمْ min اللّٰهِ شَيْهَا Kıyamet gününde ben sizlere hiçbir zaman için yardımcı olamam. Sizler bu dünyada alacağınız, alınız, kazanacağınız, kazın, kazanınız diyerekten ilk defa akrabalarına bunu sunmuş oldu. Evet ne kadar güzel bir örnektir ki Allah bizlere herhangi bir hayır, gerek mali bir hayır, gerek ilmi bir hayır gerek imani bir hayır verdiği zaman ilk defa nefsimizden, ailemizden, çevremizden başlamamız lazım. Biz kendimize kendimize benimsediğimizi yaşatmasak, etrafımıza anlatmasını bilmeyecek olursak, başkalarını asla anlatamayız, onlara izah edemeyiz. Bundan dolayıdır ki Allah'ın Resulü de kendi üzerine ilk defa Rahman fermanı inince, etraftaki en yakınlarını toplayaraktan onlara nasihatte bulundu Allah'ın Resulü. Evet bunun üzerine bunun üzerine iman edenler oldu iman etmeyenler oldu. İşte o iman edenlerin içerisinde de Safiye annemiz hemen çağrısına koştu. Allah'ın Resulü'nün nidasına isticab etti. Hem iman ile müşerref oldu hem de akrabi taallukatının mensup olmuş olduğu aile değerlerine sahip olaraktan iki taraftan kazancı çıktı. Hem iman müşerrefi hem de neşe, nesep müşerrefiyle kendisi etrafını gürümüş oldu. Evet, Safiye binti Abdülmuttalip İslam hidayetine girince İslam hidayete girince Müslüman olduktan sonra kendisi de diğerleri gibi eza cefaya maruz kaldı. Kureyşler bunu da serbest bırakmadı. Buna da hakeza ellerinden gelen cefayı yapmak istediler. Hem kendisine hem de küçük oğluna. Küçük oğluna. İşte o sıralarda o sıralarda Allah'ın Resulü Medine-i Münevvere'ye hicret ettikten sonra kendisi de hiç tereddüt etmeden malını, servetini, onurunu, kabilesini Mekke'de bırakarak Mekke'yi mükerremeden Medine-i Münevvere'ye hicret etti. Medine-i Münevvere'ye geldi. Medine-i Münevvere'ye geldiğinde kendisinin yaşı 60 yaşındaydı. Yaşlı bir bayandı. Genç değildi. Gayet yaşlı. Beraberinde Zübeyir birlikte ve aynı zamanda cihadı gözünde alaraktan, en sevgili diyarını Mekke'yi terk ederekten Medine-i Münevvere'ye geldi. Resulü Şah'ın Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olaraktan yaşadı. Kim istemezdi Allah'ın Resulü'nün cemalını görmek. Kim istemez Allah'ın Resulü'yle beraber olmak. Kim istemez Allah'ın Resulü'nün sohbetinde her zaman bulunmak. Bunu değerlendirdi bu zat. Bu kadın bunu değerlendirdi. yaşlılığına bakmadı. Kadınına bakmadı. Allah'ım beni koru. nerede neredeyse ben de orada olacağım dedi. Mekke'yi mükerreme'yi terk ederekten Medine-i Münevvere'ye geldi. Evet bu kadının İki tane, iki tane tarih boyu hatırlanacak hatırası vardır. İki tane. Birisi Uhud Mübarezi Savaşı'nda olmuştur. İkincisi Handik Savaşı'nda olmuştur. Evet, tarih kitapları bunları bol bol zikretmektedir. Evet, Uhud Muharebesi'ndeyken, Uhud Muharebesi'ndeyken kendisi ve etrafındaki olan bütün kadınlarla birlikte... Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ordusuna İslam birliğine teşvik etmişlerdir. O hastaları, yaraları tedavi etmek, sularını getirmek, arızalan silahları tedavi yapmak, kılıçları güzelce keskinleştirmek maksatları da buydu. Bu maksatla zaten savasa katılmıştı. Niçin katılmasın? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Amcasının oğlu Muhammedül orada ordaydi, kocası Hakeze idi amcası Hamza Hakeze bu savaşa katılmışlar idi. Hem onlarla beraber yardımcı olmak, hem de onları teşvik etmek, hem de onların tedavi maksadıyla bu savaşa katılmış idi. Evet, savaş başladı. Başladıktan sonra kısa bir zamandan sonra Müslümanlar hezimete uğradı. Hezimetlerin sebebi ise Allah'ın Resulünün o okçulara vermiş olduğu nasiheti tutmamaları olmuştur. Eğer o nasihata bağlı kalmış olsalar idi elbette ki o hezimeti görmeyeceklerdi. Ama maşa kan, allah Allahu Teala böyle diledi ve bu da böyle olacakmıştı. Evet gördü ki bu kadıncağız savaşta Müslümanların cenazelerde hücum eden o küffarlar Kimisi gelip gözlerini çıkarıyor şehitlerin, kimisi karnını yarıyor, kimisi elini kesiyor. En kötü şekilde o cesetleri, şehit düşen sahabeleri temsil etmeye başladılar. Bunun üzerine kendisi o ortama daldı. Peygamber Efendimiz bu hali görünce Zübeyre dedi ey Zübeyir, ey Zübeyir annene söyle fazla yaklaşmasın. Hamza'yı görecek olursa Hamza'dan dolayı aklı başından gider, tedirgin olur dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu çağrısı üzerine dedi ki annesine anne fazla yaklaşma anne buraya gelme anne sana kötü olur anne göreceklerin seni üzer diyerekten annesine çağrıda bulundu. Ancak annesi dedi ki niçin evladım gelmiyorum, neden dolayı beni yaklaştırmıyorsunuz, niçin buraya gelmeyeceğim, niçin ve bu sahabelerin şehitlerini ellerimle kanlarını silmeyeceğim, bunları gözlerimde görmeyeceğim. Duydum ki benim amcam Hamza burada şehit düşmüş, onu mutlaka görmem lazım dedi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu çağrıyı görünce bırak Zubeyir. Gelsin dedi. Savaşın içine katılsın. Şehitleri görsün dedi. Bunun üzerine Zübeyir annesinin yolunu bıraktı. Annesi savaşın içerisinde şehit düşenlere geldi. Baktı ki Hamza'nın gözleri gözünden gözlerini çıkartmışlar. Kulaklarını kesmişler. Kulaklarını kesmişler. Karınlarını yarmışlar. Sahabeyi kiramlara alabildiğine o cesetleri temsil etmişler. Akıl hayır kabali, kabul etmeyecek şekilde onları üzmüşler. Ve bunun üzerine şöyle dedi İnne zâlike fillâh Bunlar Allah yolunda olmuştur. Lekad radîtu bi kada illa Allah'ın kaza ve kaderine ben razıyım. Vallahi ile asbıranla Allah'a sabredeceğim yemin ediyorum ki vele ahtesi benne inşaAllah bunların karşılığını ben ahirette göreceğim diye buyurdu Safiye annemiz. Evet bir kadındı, 60 yaşında bir kadındı. O kadının kadınına rağmen geldi, eshabi kiramların, şehit düşenlerin o kanlarını sildi, onları gördü. Onların üzerine işte bu duayı yaptı. Bunların mükafatı Allah'tır. Allah verecektir. Allah bunları boş bırakmayacaktır diyerekten kendisine bu teselli verdi. Evet Uhud muharebesinde işte birinci görmüş olduğu, yapmış olduğu cesaret budur. Evet ikinci muharebesinde ise Handek muharebesinde olmuştur. Allah'ın Resulü herhangi savaşa gider iken Herhangi savaşa giderken sahabelerden geriye kalan yaşlıları, çocukları, kadınları güvenli bir yere toplar. Orada muhafaza edilmesi için onları oraya koydu. Bu sırada da savaşa giderken de Handek Muharebesi'nde Allah'ın Resulü, Allah'ın Resulü Hasan bin Sabit'in bir yeri vardı, çiftliği vardı. Geriye kalan çocukları, kadınları, yaşlıları hepsini oraya koydu ve savaşa çıktı. Handek Muharebesine gitti. Ve burada kalanlardan da bir tanesi Safiye annemiz. Safiye annemiz sabaha karşı baktı ki bir ceset vücut gördü. Hareket ediyor. O çiftliğe doğru yaklaşıyor. Ondan bir şüphe arz etti. Bu gelen boşa gelmiyor dedi. Bu mutlaka bir amaçla geliyor dedi. Kendisi giymiş olduğu elbiseyi başına daradı saldı ve belini bağladı. Ondan sonra kapının yanına geldi hafifçe kapıyı açtı baktı ki Yehudi'den bir tanesi Beni Kureze'den bir tanesi gelip bizim orada kalıp kalmamızı öğreniyor acaba erkek var mı yok mu beşi var mı onu öğreniyor bu maksatla geldiğini buldu ve gördü bunun üzerine bunun üzerine hafif kapıyı açtı açtıktan sonra tam yaklaşınca almış olduğu üzerindeki oku fırlattı ve onu yere yığdı ve gitti orada kellesini kesti. Kellesini kestikten sonra o yukarıdan aşağı attı. Aşağıda bekleyenlerin tam kucağına düştü kelle. Aşağıda bekleyenlerin tam kucağına düştü kelle. Kelle onlar baktılar ki, aa burada sade kadın değil, bunları bekleyen erkekler de vardır diyerekten bu korku içerisinde oraya hücum etmekten vazgeçtiler. Ve böylelikle bu cesaretle o Safiye annemiz yapmış olduğu bu cesaretle o başlarına gelecek büyük felaketi Allah'ın yardımıyla önlemiş oldu. Evet, evet bir kadındı Safiye annemiz. 60 yaşında bir kadındı ama onun kalbinde atom bombası gibi imanlar var idi. Onun kalbinde Allah'ın Resulü'nün sevgisi var idi. O rahatlığı terk etti. Mekke'de kalsaydı ileri gelen kabilelerinden en büyük zenginlerden idi. Mekke'de kalsaydı hiçbir sıkıntıya asla düşmeyecekti. Hep Mekke'de kalmış olsaydı Zübeyir olan oğlunu en güzel şekilde yetiştirecek ve onu muhafaza edecekti. Ama onun kalbindeki o koskocaman iman hareket ettirdi. Mekke'yi mükerremeden Medine'ye getirdi ve Medine-i Münevvere'de de bu iki tane vasıfla Allah onu vasıflandırdı. Birincisi Uhud Muharebesinde, ikincisi de Handek Muharebesinde. Evet böyle bir kadın elbette ki kıyamete kadar tarihler bunu hayırla, rahmetle anacaktır. Biz de hakeze, Allah Safiye annemize ve emsalına rahmet eylesin. Allah onlardan razı olsun. Onlar da aşk ve iman heyecanını Allah bizlere de versin. Bizler de onlar gibi hiç değilse yapamasak da o yolda olalım da diyelim ya Rabbi ancak bunu yapabildik onlar gibi olamadık cemalını göremeyecek Resulü'n ama onun sevgisiyle Allah'ım ey bizim Rabbimiz sen bizlere vermiş olduğun emaneti almayı nasip eyle diyerekten dua edelim elimizi kaldırdığımız zaman yüzümüz olsun gönlümüz hoş olsun onun kapısı bize açıktır diyerekten kapısına dayanalım ve diyelim ey bizim Allah'ımız Bizim yüzümüz sana karşı yok. Ama rahmetin bol. Senin rahmetin kadabını geçmiştir. Rahmetine güveniyoruz. Ey bizim Allah'ımız bizlerin ellerini boş çevirme. Senin rahmetin her yere şamildir. Her yerde vardır. Rahmetini bizden esirgeme diyerekten Rabbimize yalvaralım. Ve Safiye annemize verilen o heyecandan, o gayretten, o güçten biz de Allah'tan talep edelim. Yapılan duaları kalkan elleri Allah elbette ki boş çevirmez ve ahiru davane elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala sayyidina Muhammed ve ala ali sayyidina Muhammed